Benim de katıldığım hikayeler oldu. Olan şeyleri ben de gördüm. Ee, pek çok mutlu şey de oluyordu. Ama o bunları hiç kullanmıyor. Çünkü ona göre güneş parlamıyor ve çiçekler açmıyor. Bu doğru mu? Her zaman şey acı dostluğu sever dersin ve... Ne? Biliyorsun yani ben karamsar bir adam. Hepsi bu. Evet. Benim bakış açım bu, karanlık ve kötü. Hiçbir kuvvet engel olamamıştı bana verilme zincir vurabilir mi kralınızda gelse sagonun argolarına takılı kalacak her kulak. Tüm yalanların bikiği giymiş varlığın içimde yılların tuhaflığında seyreden bir adama önüme koydu son suçum mu son kararım gitsin oldu hoşçakal dedim kağıt yalanla dolu önümüze quanzilerde kazının gereği yoktu afacının uydu bir yudum su hassettiyle yazıyorum bu mektubu bu sonraki yaptırımların birinci elde umudum birini diğerini nerede bulamaz oldum yifrantol paruhum an. Anlamımdı ne oldun, kendi davalarında hakim oldun Elimden seyrelen bir kumsun sende tarih oldun Teker üründen korkar oldum, son vedanın adına elveda koydum Gözlerimi oydu, motiflerini işledim Yürek adınla eşler ki bildiğin tek şiirsin Anlamın derin, aklımda kal, kör topal hayallerin Sonunda gözlerimde bir güneş var insan insanoğlu bozdu, sanırım burada bir sorun var Harukarda içimi kemiren bir teselli var Misalli bir takım oyunlarım ve körpe bir canım var Yar bana var yine kolay kalbe zor gelen sükunetim dar Darmadağın armadım kaos karmalarındayım Karma karışıklaşmaktayım, neyse ki ayaktayım Ritimler kolondan süzüldükçe ataklardayım Bu sagobayım, ben sagobayım Sen adını baştan yaz kalbine, baş harfi büyük olsun Olmadı ben suyun oldum Bardak olmadı Zil adımı baştan yaz kalbine Baş harfi büyük olsun yeniden Küfret geçmişi hadım ettik Olmadı ben suyun oldum Bardak Olsun istedim ben ama hiç çamadım kanadım oldu denedim yerin dibine çakıldım ama nedense masalı dinlemiştim mı zordu çabalamıştım oysa çitam açtıktan sonra yükseklik ortusuyla savaştı ya aşkın tepe noktalarına ulaşabilme lüksü güvene bağlı bir dönekle karşılaştı biriki suçunun avukatı çok suçlu tanıdım hepsi konusunda haklıydı umur çocuklarımı bugünlere getirebilmem uzun zaman aldı ve düş halim arbedemde yumruklarımız fazladı kazalardan salim çıktım kendim yazdım paran Hatırım kalmadı, tekmeledim dağları, kalbimi yuvarlandı taşları, gözlerim olan bir tane yüz göz olalı Geçti kısa bir zaman dilimi, elimi koluma bağlayan bu tacizler, bu borcu bir şekilde ödemeli. Deneyimin adı Sago, aç mı Paulov'un köpekleri? Cehennemde yaşadığım için cennet hakkımdır sadakatsizlik intikamla barışır. Süs görüştüm, halin kalp ateşlerimi zandırmaktadır, ortam paçosunun gözü daim arkamdadır. Söyle kim babandı? Elini tutsun, web sapandır, hedefi bulsun. Yeni gün üzgünüm kalktım. Yorgun baştan yaz kalbine Baş harfi büyük olsun yeniden Tüfet geçmişi hadım ettik Olmadı ben suyun oldum Bardak dolmadı Sil adımı baştan yaz kalbine Baş harfi büyük olsun